Merhaba arkadaşlar, bugün Özer Özdal arkadaşımızla parçacık fiziği fenomensi üzerine konuşacağız. Özer şu anda Kanada'da, Concordia Üniversitesi'nde. Hatta Jack ve Jack Yakup Aras hatırlarsınız belki geçen videomuzdan. Onunla aynı bölümdeler ve yani aynı okuldalar ve aynı bölümdeler. Tabii ikisi de fizik doktora. <gülüyor> Özer hoş geldin. Merhaba, merhaba sana. Şimdi. Daha önce Jack'le karanlık madde ve süpersimetri üzerine tartışmıştık. Aslında senin de alanın bu. E, fakat sen de bugün biraz daha gel olarak konuşuruz. Ne yapıyorsun? Ne yapmıyorsun? Sen bu işin e, fenomenoloji ve teori kısmında alakalı çalışıyorsun. Hatta geçen videoda Ongun ve Jack'le fenomenoloji ve teori deney uçunun farkını konuşmuştuk. Sen de pekiştirmiş oluruz. Şimdi çok kabaca bize yaptığın şeyi anlatabilir misin? Ne yapıyorsun? Ne çalışıyorsun? şimdi ben bir takım modeller var bildiğiniz gibi hı hı. standart kabul edilmiş bir teoriye standart model diyoruz hı hı. fakat tabi ki hepimizin bildiği üzere standart modelin açıklayamadığı bir takım sorunlar var bu sorunlardan bazılarını açıklamak için standart model model ötesi teoriler yapılıyor hı hı. bu modellerden en güzel olanlarından birisi de Tabii ki süper sebeti ben süper simetri üzerindeki modeller, modeller bu stand-up açıklayamadığı olayla üzerine neler söylüyor, onu inceliyorum kısaca. Şimdi özel Jack ile çok hafif süper simetri bahsetmiştik Hı -hı. ama detayına girmedik. Jack sadece Hı -hı. farklı farklı süper simetri modelleri olduğunu, kendisinin bunların bir tanesi çalıştığı söylemişti. Aslında senden bu konuda detaya girebiliriz belki. Ee, tamam. Ne kadar farklı süpersimetri çeşitleri var yani ne değişiyor? Örneğin senin çalıştığın süpersimetri modeli e, ne Hı -hı. kadar yaygın ya da KDM has atıyorum belli, belli belli gruplar mı çalışıyor? Nedir durum süpersimetride tam olarak? Ee, ya yani şimdi süpersimetriden durum aslında şöyle eğer e, deney e, deneyiciyseniz tabii ki süpersimetinin e, en minimal diyelim e, olan modeli çalışıyorsunuz. Onda e, işte dedektör analizleri nasıl oluyor, neler söylüyor, onlara bakıyorsunuz. Öyle ee, mi? O zaman topalacak olsan, yanlış anlayırsam beni düzelt. Daha deney çalışıyorsan, olabildiğince az şey değiştirmeye çalışıyorsun. standart modeli. Yani en, en, en az kar, en, en az karışık suspensiyon evet. modeli alıyorsun, onu çalışıyorsun. Deneyciysen kabaca. Evet. Yani tamam. olabildiğince standart modeli aslında yakın hani a, kalmaya çalışıyorsun dersek belki bir yani çok doğru değil belki ama hani şöyle söyleyelim hani yeni bir teori yapıyor var elimizde süper simeti. ama o süper olabildiğince uzaklaştırmamaya çalışıyoruz bozmamaya çalışıyoruz bunun altındaki herhalde mantık şudur yani tamam standart model hatalı diyoruz ama hatalı dediğimiz standart model bile baya çalışıyor her standard, şey açıklıyor Çok yani iyi. hatalı dediğimiz standart model ki bir sürü elektronun magnetik momentini x10 üzeri 12 yani haneye kadar bir ölçebiliyor. Bu süper bir yani, yani cidden sınav model fizik tarihin en başarılı modeli. Evet, Hatalı hemen. desek dahi. Yani, hmm. Genel görevle kapışabilir. Ee, oraya girmeyelim. Evet. <gülüyor> ee, ama çok başarılı. Hataları <gülüyor> var düzeltmeye çalışıyoruz. Demeyeceği evet. de insan sonuçta. O zaman başarılı modelden fazla uzaklaşmayalım ki. Evet. Çok sıkıntı. Böyle mi yaklaşım? Evet. Ama yani <gülüyor> aslında eğer... E... Teolojiysel yapman gereken yaptığın iş ne kadar zor aslında buradan belli. Ya yani Elinde hmm. o kadar başarılı bir model var ki yani a, sen onun eksik yanlarını bulmaya çalışıyorsun. ve yani Eksik yanlarının da bulması ne kadar zor olacağı buradan belli zaten yani. Model o kadar iyi çünkü kabul edilmiş model. Mantıklı. Hı -hı. Şeyi sormuştum sana özel e, süper simetrik farklı farklı modelleri neleri var. Sen de deneyiciysen Starma'da yakın çalışıyorsun demiştin. Peki deneyici değilsen? Ne kadar uzaklaşabiliyorsun, nasıl dallanıyor süper ne fark Heh. edebiliyor? Yani şöyle söyleyeyim, ee, süper simetri nasıl genişletebilirsin? Ee, yani mesela en minimal süper standart modelle aynı grubas grup yapısına sahip. Yani Hı. elimizde S2TV var ee, güçlü etkileşimle içeren Hı. bir SUV var, bir de yuvan var. Ee, Tamamen öyle. Özel lafını unutma. Kansiyetliği şey e, tabii yani izleyicilerimiz aslında grup teoriye hakim olmayanlar varsa. <gülüyor> o da o, için. Özel demeye şey çalıştığı gibi. şey şu. Matematiksel yapısı aynı. Yani. Matematiksel aynen. Kesinlikle. Ama şöyle bir farkı var. Ee, elindeki e, grup e, grup yapısının içerideği parçacıkları tam ikiye katlıyorsunuz süpersimlete. Yani minimal süpersimlete. Çünkü Hı -hı. her fermiyona bir Ozan. Ozan, her bozuna da bir fermiyon tanımlayarak tam iki katına çıkarıyorsun. Ama sen süpersimetriyi de genişletmek istiyorsan tabii ki biraz daha parçacıklar ekliyorsun. E bunu, buna karşılık olarak sen, sen yani tabii ki teoriye lök diye parçacık ekleyemezsin. Yeni gruplar ekleyerek o, grup, o grupların e, standart modelle etkileşimlerini attırarak yeni modeli daha da genişletiyorsun. Yani mantıklı. Peki şey, sen parçalık fiziğinin içindesin, şu an süpersimetrik çalışıyorsun, bir sürü farklı farklı konu var parçalık fiziğinde, Hı -hı. işte güçlü kuvvet çalışılıyor, özellikle Hı -hı. biliyorsun işte hadron modelleri falan filan, Hı -hı. daha başka materyalistik şeylere kayabiliyorsun, cim teorisi o da yüksek enerji fiziği, parçalık fiziği falan, neyse, sen süpersimetrik kısmındasın ve fenomenoloji yapıyorsun kısmen. Bunun da önemli sebebi de bilgisayar programlarıyla uğraşıyorsun, doğru mudur? He aynı. Peki, Hı -hı. kullandığın... Bilgisayar simülasyonun belli başlı programlar falan var mı? Mesela meraklısına, Google'a arayıp bakabileceği. <gülüyor> yani aslında bu konuda e, işin meraklısı e, gayet e, çok kolay bulabilir. Çünkü her şey açık kodlu programlar. Yani hı hı. E, hiçbir şey için para ödemeniz ödenme, gerekmiyor. E, ben en çok kullandığım program, program e, Sifono diye bir program. E, e, işte, kod, kodlayabilir misin? Evet. S P H C P H C -p, -e P H E M O yani tam -e -e iyi gelen varsa baksın okuldan ben şimdi bakacağım Aynen. da değil de neyse <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani program kısaca ne yapıyor onu açıklayalım siz bir takım işte çalışmak istediğiniz modeli programa söylüyorsunuz ve bu bu program o model modeli Model için e, parçacıkların e, size e, tüple spektrumunu ve parçacıkların e, girdiği etkileşimler sonucunda e, branch, e, ne deniyor Türkçesi? Branch <gülüyor> Dallanma. dallanma. Endal, evet. Yani evet. tamam kabaca programı yaptığı şu aslında teoricinin yapmasayken bir iş var kağıt kalemi alacak hesaplayacak. Ama evet. öyle kağıt kağıdı kalemi de 5 hesaplayacak bir şey değil. Bilgisayar yani bunu yapmıyor. Hem değil, hem tabii ki 5 dakikada hesaplanacak bir şey değil, hem de şöyle bir şey var. Bu siz bir defa, okey ben bir başlayayım, hadi bir bu model için ne söylüyor diye hesaplatayım deyip başlayıp bir tane bir şey, bir, bir, bir, bir, bir, bu şeyi bir defa yapmıyorsunuz. Hı. Bunu defalarca yapıp, yap, bir çıkan sonu datanın nasıl davrandığını incelemeniz gerekiyor. Çünkü... Yani... A, Şöyle, özle. Cümleni bir tık pardon daldım. Pardon, yani çünkü şey, model model modeliniz daha hani bir teori olduğu için hı hı. tabii ki hani bir sürü kez onu test etmeniz gerekiyor. Şöyle desem şöyle doğru mu o zaman? Da... Bir dakika kendi sesim geldi bana. Ha tamam. Şöyle, şöyle desem doğru mu o zaman? Yani aslında biz ne aradığımızı sonuçta bilmediğimiz için olabilecek <gülüyor> her şeyi yapıp. Olabilecek her türlü e, olasılığı, kombinasyonu, senaryoyu deneyip sonuçlarından evet. bir spektrum çıkarıp bu spektrumu evet. analiz etmemiz gerekiyor. Evet. Yani teorik olarak da ne aradığımızı nokta atışı biliyor olsaydık pekala elini alıp kağıt kayarımı evet. belki yapabilirdin ama öyle bir evet. durum da yok. Sonuç, bir tane sonuç bulmak yetmiyor. Doğru, Hı -hı. doğru anlamış mıyım? Evet, aynen. Belki yani birazcık abaca. daha e, ekleme yaparsam senin e, açıklamanı. Mesela şöyle, e, sen bilgisayar hesaplattın. E, o modelin verdiği işte ranking ratio. Tam dallanma oranı. <gülüyor> dallanma oranı. Tam istediğin oranda çıktı diyelim. Tamam mı? <gülüyor> Ama tabii ki e, o aynı dallanma oranının nerelerden e, nasıl öyle çıkmış parçacıkların kütle spe, e, spektrumuna baktığında atıyorum mesela e, bir parçacığın e, olmayacak derecede yani e, olmayacak derecede hafif olduğunu görüyorsun. Bunu nasıl diyebiliyorum? Tabii ki Sörn'ün e, kabul ettiği ...dışladığı e, oranlara bakıyorum. Özel, Eğer onun dışındaysa sen bunu kabul edemezsin. Özel, çok detaya girmeden ben şöyle bir tamam. çalışayım. Şimdi bir, dallanma oranı dallanma oranı falan dedik. Branching ratio bilmem ne ama bilmenler için bu da mantık şu. Şimdi etrafımızda çok basit parçalıkları görüyoruz. İşte elektron görüyoruz, işte proton, foton falan görüyoruz ama... ...aslında bütün parçalar bunlar da oluşmuyor. Etrafımızda bizim göremediğimiz ama laboratuvarda üretebildiğimiz çok daha ağır parçalıklar var. Bunların da yer, e, bunlar da şey böyle ağır kalmıyor, ufak, par, ufak e, parçalara ayrılıyorlar. Uzun oluyorlar, uzlamıyor değiller yani, hani e, bir laboratorda ağır bir şey yaratıyoruz, bu bir seferde tekrar ufak parçacıklar, bildiğimiz hafif proton, nötronu oluşturan kuarklara, elektron'a falan filan dağılıyorlar. Aha. Bu dağılma sırasında bir ağır parçacık, atıyorum işte elektrona mı gidecek, kuarka mı gidecek, kime gidecek? Bir sürü gidebilecek şey var. Bu evet. gidebilecek şeyler birbirine oranı var. Yani atıyorum elinde A ağır parçacığı var. Bu A ağır parçacığın elektrona gitme oranı onda bir. Buna dallanma oranı diyoruz. Evet. Ee, demin üzerinde bahsettiği şey programdan işte ağır parçacıkları falan giriyor bu. Bunun hafif parçacıklara nasıl dallanacağı yani hangi olasılıkla o parçacıklara gideceği, gideceği parçacığın nasıl kütlesini olacağını falan filan hesaplatıyor. Sonra bunu isficide. Albel'in sahip olduğu dünyanın en büyük araştırma laboratuvarı Sarındaki çarpıştırıcının verisiyle karşılaştırıyor. Doğru söylüyorum değil mi? Çok güzel hani değer verisi diyorsa ki arkadaşım senin şu parça için işte ağaç ismi için kütle, şundan aşağı olamaz. Diyorsa bakıyor isimlerse benim teorim demek ki sıkıntı diyor. Teorisini değiştirmeye çalışıyor. Evet değiştirmeye çalışıyor. Aynen öyle. <gülüyor> tamam. Ee, Kısa mazda dediğin şey tekrarlamış o, oldum ama hani. Çok güzel. Ha. şey yani, ne bileyim bize şimdi işin alanın içinde olunca neyin karıştı neyin karışık, karışık olmada çok belli olmayabiliyor onlar tekrar etme isteği ettim ee, çok güzel tamam sen programı kullanıyorsun hesaplar yapıyorsun şey var mı üzerine çalıştığın şu an özel bir parçacık mı açık <gülüyor> özel bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya yani model olarak mı soruyorsun Bilmem. Evet. sen kendi evet. Özellikle yoğunlaştığım bir model olabilir, bir şey olabilir. Yani, ee, Tabi tamam, süpersimetinin içindesin yani ama. Süper ben yüksek lisansımda işte süpersimetinin bir ne deniyor genişletilmiş versiyon olan U1 B minusel simetrisini çalışmıştım. Bu B minusel bir zaten yani baryon eksi lepton numarası diyelim ve tabii ki standart model aslında bu standart modunun içinde bu, olan bir simetri bu. Çünkü bayon numarası ve lepton numarası her zaman korunur. Ama e, güzel bir simetri. Detaylarına gene girmeyelim. E, dokt şimdi doktoramda ise bu simetriyi e, bir grup daha ekleyerek bir yuvan grubu daha ekle ekleyerek e, birazcık daha genişlet genişletiyorum grubu. E, yani iki yuvan grubum var. E, e, öyle genişletilmiş bir modelde Dark Matter analizlerini ve e, muon g 2 e, Anomali manyetik momentini ne söylediğine bakmaya çalışıyorum. Kısaca. Şimdi ben size dediği şeyi nasıl Türkçe çevirebilirim diye <gülüyor> <gülüyor> <Sağ olun. gülüyor> Düşünüyorum. Evet, tamam. Şimdi ben sordum, benim suçum. <gülüyor> Şimdi Yuva'nın dediği şey tabii şöyle, ya neyse girmeyelim da Kabaca şöyle aslında Özer'in dediği, yine ben anladığımı özetliyorum. hata varsa lütfen beni düzelt. Şimdi bizim e, eteriz gördüğünüz parçalıkları biz kabaca ikiye ayırıyoruz. İşte e, hadronlar ya da hiç buna girmeyeyim. Şöyle, ne, şöyle diyeyim ya. Yani. Bir parçalıklar bir beye dönüşebiliyor. Bunda sıkıntı yok. En basitten kimyada ya da şeyde Fistefan falan nerede gördük bilmiyorum. İşte nötron portalı dönüşür. E, atom bombalarının yapısı işte uranyum, muranyum parçalanır. Vardır ya, işte iki, iki yüzyon bir eşik helyum oluşur falan. Atom bombası, hidrojen bombası falan filan böyle diyince bak daha çok biliniyordur. Hani kulak dolgunluğumuz vardır. Farklı e, atomlar, farklı elementler, bir şeyler şimdi işte, nötron, proton falan birbirine dönüşebiliyor belli derecede. Ama her şey her şeye dönüşemiyor. Standard modelde bunun bir korunum kanunu var. Diyor ki bir arkadaş lepton dediğimiz bir gruba aitse sadece lepton dediğimiz bir gruba dönüşebiliyor. Baryon dediğimiz bir gruba aitse de sadece baryon dediğimiz bir gruba dönüşebiliyor. O yüzden standart modelin içinde ilk başta baryon sayısı, eksi lepton sayısı neyse dönüşünden sonra da baryon sayısı, eksi lepton sayısı aynı olmalı. Sen de bunun üzerinde çalışmışsın yüksek lisansında. Buraya kadar güzel özetledin mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kabaca. Sonra tamam bu bir simetri çeşidi bir şeyin değişmiyor olması. Arkadaş demiş ki bu simetriyi ben biraz daha geliştireyim bir de süpersimetrik bir perçik falan ekleyeyim süpersimetriyle bu simetriyi bir coşturayım demiş. Son coştuduğu simetreye inceliyormuş şu an. Kabaca, çok kabaca, çok kabaca. Çok he, evet. Çok kabaca, iyi. E, başarılar ne diyelim, bize de başarılar dememekten başka <gülüyor> <ol>. bir şey <gülüyor> düşmüyor. Ee, Özer, çok teşekkür ederim bu röportaj için. Eklemek istediğin bir şey var mı? Valla ben teşekkür ederim. Yani bana, beni böyle ağırladığın söz hakkı verdiği için. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu. <gülüyor> ee, estağfurullah. <gülüyor> sesini duydum ya Neyse o zaman özel saat çok başarılar teşekkür ederim. arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın